daha önce geçen durum bir tarafa, bundan böyle babalarınızın nikahladığı kadınları artık nikahlamayın. Hiç şüphe yok ki bu Allah'ın gazamına sebep olan bir hayasızlıktır. Ne iğrenç bir yoldur o.